İnnemâ yesteciybul lezîne yesma'ûn Vel mevtâ yab'aduhumullâhu thumme ileyh yurja'ûn Ancak samimiyetle dinleyenler senin davetine icabet eder. Ölülere, o kafirlere gelince onları Allah diriltir, sonra hepsi onun huzuruna döndürülürler. Ve bir De Allah, Bir de o müşrikler ona, Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize indirilmeli değil miydi?" dediler deki şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir fakat onların çoğu bilmezler O memen dabe fil ard ve la tairen yatin ve ma min ve la tairen yatir Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet yaratışları ve ihtiyaçlarıyla aynı birer nevi olmasınlar. Biz kitapta, lef-i hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra hepsi Rabbinin huzurunda toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar, ve din Allah dilediği kimseyi küfründeki inadı sebebiyle dalalete atar. Dilediği kimse de hikmetine binaen kendi lütfundan dost doğru bir yol üzere kılar. <gülüyor> اَوَاَتَتْكُمُ السَّيَاعَةُ وَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِلْكُمْ söyleyin bakalım eğer size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz onlara yalvarın bakalım. Belli yahut tedrûn dara düştüğünüz her zaman olduğu gibi yalnız ona, Allah'a yalvarırsınız. Artık o da dilerse kaldırılması üzere kendisi için yalvarmakta olduğunuz belayı kaldırır ve Allah'a ortak koşmakta olduğunuz şeyleri o vakit unutursunuz. Andolsun olsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat onlar yalanladılar. Bunun üzerine iman etsinler ve yalvarsınlar diye onları sıkıntılar ve zorluklar ile yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman iman etmeleri ve yalvarmaları gerekmez miydi? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını süsledi. Altyazı <gülüyor> mublisun Buna rağmen kendilerine yapılan nasihatleri unutunca artık üzerlerine her şeyin bütün nimetlerin kapılarını açtık ve kendilerini bollukla imtihan ettik. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden tam ferahladıkları zaman onları ansızın yakaladık. Bir anda hepsi ümitsizliğe düşen kimseler oldular. Fakutiya dafirul Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustu. Ol <gülüyor> raytum inna khadha Allahu sem'akum ve abd ve hatam ala kulubikum men ilahum Deki, söyleyin bakalım. Eğer Allah kulağınızı ve gözlerinizi alırsa ve kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra da onlar. Nasıl da yüz çeviriyorlar. Ulâ raytakum söyleyin bakalım. Eğer size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalimler topluluğundan başkası mı helak Komenursilul illa yahzanun. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve aynı zamanda korkutucular olarak göndeririz. O halde kim iman edip halini ıslah ederse Artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, isyan etmekte olduklarından dolayı azap onlara dokunacaktır. ala almul deki size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum gaybı da bilmem size Şüphesiz ben bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vah yoluna tabi olurum. De ki, kör ile gören, kafir ile mümin bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? <gülüyor> Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla, Kur'an ile korkut. Onlar için ondan o Rablerinden başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Umulur ki günahlardan sakınırlar. Walla takurd illadina yaduon rabbu bil ghadat ve ma aliek min hisabihimni shayi wma min hisabik alayhimni shayi ftaqurdahum ftaqurdahum min onun rızasını isteyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri kovma. Onların, fakir müminlerin senin yanında görmek istemeyen o müşriklerin hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları o müminleri kov da zalimlerden olasın. Ve Böylece onların bazılarını bazılarıyla. İleri gelenlerini zayıflarıyla imtihan ettik ki on müşrikler iman eden zayıflar hakkında Allah'ın aramızdan kendilerine lütufta bulunduğu hidayete erdirdiği kimseler bunlar mı desinler. Allah şüphe edenleri en iyi bilen değil midir. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى o halde ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman artık de ki Selam size Rabbiniz size rahmet etmeyi kendi üzerine yazmıştır O rahmet ki içinizden kim cahillikle bir kötülük yapar sonra ardından tevbe edip halini ıslah ederse artık şüphesiz ki Allah Gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. Hak ortaya çıksın ve günahkarların yolu belli olsun diye ayetleri böyle açıklıyoruz de ki, Şüphesiz ben Allah'tan başka taptıklarımıza ibadet etmekten yasaklandım Peki nefsi arzularımıza uymam size uysam o takdirde ben gerçekten dalalete düşmüş ve hidayete erenlerden olmamış olurum. De alâ rabbi ve şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Kendisini acele istemekte olduğunuz şey, o azap yanında değildir. Hüküm ancak Allah'ımdır. O hakkı anlatır ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Ki, eğer o kendisini acele istemekte olduğunuz azap yanımda olsaydı benimle sizin aranızda iş çoktan bitirilmişti. Çünkü Allah zalimleri en iyi bilendir.